selamtan ve racim sünnetle ve nebiyle. Müminler bandında mesela çok bir İslam'ın buluyor. Ve mağrur billerden sulu Rantus abi misyah ta amamina. Men yettihi lahu ve la ve men yulli felahadih. Ve eşhedü en ilahi illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ema ba'd fe inna istaqal hadis kitabullah ve hayral hidiye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri mutfesatıha ve kulle mutfesetin bid'a ve kulle bid'atin zalale ve kulle zalaletin finniler İbn-i Tehniye şöyle demiştir Bir mümin Allah için dostluk ve düşmanlık yapmakla yükümlüdür Eğer bir mümin varsa onunla dost olmalı ve o kendisine zulmetse bile dostluğuna son vermemelidir Çünkü zulü imani dostluğu kesmeye sebep teşkil etmez. Nitekim Allah Azze ve Celle eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin buyurmuş ve yapılan savaşa ve zulme rağmen müminleri kardeşliği nitelendirip aralarını düzeltmeye emretmiştir. Mümin kişi şunu iyi düşünüp özümsemelidir. Bir mümin sana zulmetse de ona dost olma ve bir kafir sana ihsanda bulunup iyi davransa da ona düşman olman vaciptir. Muhakkak ki Allah o bütün noksanlardan ve kusurlardan münezzehtir. Peygamberler, rasuller göndermiş ve kitaplar indirmiştir ki dinin tamamı onun olsun. Onun dostlarına dostluk, düşmanlarına düşmanlık yapılsın ve ikram ile sevap dostlarına zillet ile cezada düşmanlarına verilsin. Bir insanda hem hayır ve şer, hem günah ve taat, hem de masiyet ve sünnete uymak gibi nitelikler varsa, o, kendisindeki hayır miktarınca dostluk ve şer miktarınca da düşmanlık ve cezayı hak eder. Bir insanda ona ikram etmeye gerektiren niteliklerin yanında, ona alçaltmaya gerektiren nitelikler de bulunabilir. Hırsızın durumu gibi. O, hırsızlık yaptığı için eli kesilirken, muhtaç durumda kaldığı için Beytül Mahal'den kendisine maaş tayin edilir. Ehl-i Sünnet'in üzerinde ittifak ettiği kaide budur. Hariciler, muhtecile ve yandaşları bunda Ehl-i Sünnet'e aykırı hareket etmişlerdir. Zikredildiği gibi vela ve bera, sevgi ve buz üzerine bina edildiği için insanlar ehl sünnetin nazarında sevgi ve buz, vela ve bera açısından üç sınıftır. Birinci sınıf her yönden sevilenlerdir. Bunlar Allah'a ve Rasulüne iman eden, bilerek ve inanarak dini görevlerini yerine getiren, amellerinde, fiillerinde ve sözlerinde ihlaslı olan, <gülüyor> Allah'ın emirlerine itaat eden ve onun yasaklarından kaçınan, Allah için seven, Allah için buz ve düşmanlık eden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini kim olursa olsun herkesin sözünden önceleyen kimsedir. İkinci sınıf bir yönleriyle sevilen ve bir yönleriyle buz edilenlerdir. Bunlar amellerinin bir kısmı salih diğer bir kısmı da kötü olan müminlerdir. Böyleleri hayırları miktarında sevilip dost edilirken onlara şerlerin nispetinde buz edilir ve düşmanlık yapılır. Bu ayrımı kavramayan, kavrayamayan insanların ifsatları ıslahlarından daha fazla olur. Buna delil istiyorsan Abdullah bin Himar'ın olayını hatırla. O Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in asamından içki içen bir kişiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirildiğinde bir adam onu lanetledi ve bu adam ne kadar çok getiriliyor dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama onu lanetleme muhakkak ki o Allah ve Resulü seviyor buyurdu. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi, onu içeni, satanı, imal edeni, taşıyanı ve kendisine içki taşınan kimseyi lanetlemiştir. Yani e, bu sayılanlar içki içen, taşıyan taştan 10 kişi, içki sebebiyle 10 kişi lanetlenmiştir buyuruyor hadiste. Bu umum bir lanettir. Muayyen bir şahsa içki içtiğinden dolayı lanet etmek ise e, görüldüğü gibi yasaklanıyor. Bu e, işte ehl sünnetin bidat elinden ayrıldığınızlardan birisi mutlak ile muayyen ayrımı yaptıklar gibi umum ile husus ayrımını da yapmalardır. Yani burada umumi bir lanet vardır içki içen hakkında. İçki sebebiyle 10 kişi hakkında hatta. Fakat muayyen bir kişi belli bir şahıs hakkında, Müslüman bir şahıs hakkında bu lanet dile getirilemiyor. Üçüncü sınıf tamamen buz edilenlerdir. Bunlar Allah'ı, melekleri, kitapları ve rasulleri inkar eden, hayrı ve şerriyle kadere iman etmeyen, ölümden sonra dirişi inkar eden veya İslam'ın rükunlerinden birini inkar eden ya da nebilerden, velilerden, salihlerden birini Allah'a ortak koşan, sevgi, dua, korku, ümit, tazim, tevekkül, yardım dileme, istiyaze, istigase, kurban kesme, adapta bulunma, günahtan tevbe edip Allah'a yönelme, Alçal, alçalma, zul, zillet gösterme, hudu, boyun eğme, haşyet, rabet, rahbet yani korku ve taallukun yani bağlanmanın ibadet sayılacak türlerini onlara yönelten. Yani ibadet türlerinin herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yönelten. Yahut Allah'ın isim ve sıfatlarında ilhada düşen, müminlerin yol dışındaki yollara tabi olan, saptıran ehli bidat ve hevanın görüşlerini İslami kaydelerle temellendiren yani İslam'ın eden on şeyin tamamını ya da bu on husstan birini yapan herkestir. Yani bu sınıf işte tamamen buz edilenlerdir. El-Sünnet ve cemaat Allah ve Resulüne karşı çıkanlardan teberri eder. Onlar en yakın akrabaları bile olsalar onlardan biri olduklarını ilan ederler. Mücadele 22. ayetine Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir toplu Babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi soysopları olsalar bile Allah'a ve Resulüne düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremez. Yine TB 23-24 ayetlerinde iyi iman denir. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin, dost edinmeyin. Sizden kim onlar dost edinirse işte onlar zalimlerin kendileridir. De ki eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirince kadar bekleyin. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez buyrulmuştur. Yine İbn-i Teymi Sünnet'in bu konudaki görüşünü şöyle özetlemiştir. Övgü, yergi, sevgi, buğuz, dostluk ve düşmanlık Allah'ın sultanını indirdiği şeylere göre yapılır. Yani hakkında delil indirdiği şeylere göre yapılır. Allah'ın sultanı onun kitabıdır. Mümin olana hangi sınıftan olursa olsun dostluk, kafir olana da hangi sınıftan olursa olsun düşmanlık yapmak vaciptir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar, Namaz dost doğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe 71. ayet. Kendisinde hem iman hem de fücur yani büyük günahları açıktan işleme bulunan kişiye imanın nispetinde dostluk, küfrü nispetinde de düşmanlık yapılır. Fücuru nispetinde e, düşmanlık yapılır. Sırf günah ve masiyetinden dolayı harciler ve mutezlerinin iddia aksine kişi dinden külliyen çıkmaz. Ehli sünneti nebileri, sıddıkları, şehitleri ve salihleri iman, din, sevgi, buğuz, dostluk ve düşmanlık konularında fasklarla aynı mertebede tutmaz. allah Teala şöyle buyurmuştur Hücurat 9. ayetlerinde. Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaş Eğer dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve her işte adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah adil davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki bağışlanasınız. Görüldüğü gibi aralarındaki savaşa rağmen onları kardeşliğe nitelendirmiştir. Bu yüzden selef, Aralarındaki savaşa rağmen birbirlerine karşı dini dostluğun gereğini yapar ve kafirlere yaptıkları düşmanlık gibi birbirlerine düşman olmazlardı. Birbirlerinin şahitliğini kabul eder, birbirlerinden ilim tahsil eder, miras alır ve birbirleriyle evlenirlerdi. Bu suretle aralarındaki savaşma ve lanetleşmeye rağmen birbirlerine Müslüman'ın Müslümana yapması gereken muamele ile muamele ederlerdi. Bu İbn-i aslında özetlenmiş bir fetvasıdır. Bunun tam metnini Bizden Olmayanlar kitabında sitede de e, yayınlamıştım Bizden Olmayanlar kitabına da aldım. Allah Aleyhi Tekfir Satmaz kitabında da var. Bunu, İbn-i bu fetvasını e, muasır, gevşemeci, bidat ehli, özellikle İhvan-ı Müslümin e, zihniyetindeki bazı e, menheci kaymış kimseler. Suud'da çokça mevcut. Yani Suud topraklarında İhvan ı müslümin zihniyeti çokça yaygınlaştı. İşte bu Muhammed el Kahtani gibi, e, Muhammed salih el Müneccid gibi yani çok değişik yerlere bunlar e, el atlar. Yani Suud topraklarında neredeyse fiyatlar. E, %90'lık bir kısmında, yani kendisini selefi nispet edenleri, %90'lık kısmında bu ihvan-ı müslümin zihniyeti hakim oldu. Onlar bidat ehline karşı gösterilmesi gereken teberriyi, İbn-i Teymiye'nin bu fetvasını tahrif ederek, suistimal ederek bertaraf etmeye çalışmışlardır. Biz üstüne basarak her zaman söylüyoruz. <gülüyor> Bunlar ilgili saptırmaya reddiyeyi de yine Bizden Olmayanlar kitabında aktardım. Oradan e, ilgili açıklamalarda okuyabilirsiniz. Derslerde de işlemiştik zaten. Biz şunu söylüyoruz her zaman. Bir kere fısk sahibi olan Müslümana tamamen alakalar kesilmez ki, mesela düşünün, adam... Hayyaş bile olabilir. Büyük günahları açıktan işleyen birisi bile olabilir. Ee, böyle bir kimseye mutlak surette bağların kesilmesi, selamın alelıtlak kesilmesi böyle bir vücut yoktur. Bununla ilişkilerin tamamen koparılması diye bir vücut yoktur. Burada maslahat, mevsedet gözetilir. Yani fasık kimseyle alaka ne durumda kesilir, ne durumda kesilmez. Bu tamamen kişilere göre, o topluma göre, zaman ve zemine göre değerlendirilmesi gereken şeylerdir. Yani tek bir hükümde bu ele alınmaz. Fasıkların durumu. Bu sebeple bazen bazı fasıklarla ilişkilere devam edildiğine de şahit olmuş. Selefi tavırlarında da, sonrakilerde de. Ama dindar, işte abdest namaz ehli, Müslümanların şekli şemaline bürünmüş. Fakat itikadi bir takım sapmalar taşıyan kimselere daha şedip, daha keskin çizgiler konmuştur. Çünkü itikadi arızalar iman ve küfürle alakalıdır. Ve bidat ehli umumiyetle ki İbn-i Teymiye'nin mecbur fetevası içerisinde pek çok yerde de belirttiği gibi, bidat ehli nifak münafıklar sınıfına dairdir. Bidat ehli kimlerdir peki? Bidat ehli Kuran ve Sünnet'te belirtilen şeylere itikat esaslarına, bu ümmetin selefen itikad ettiği gibi itikad etmeyenlerdir. Asabın, tabiinin ve onlara güzellikle uyanların itikad ettiği gibi itikad etmeyen farklı bir takım yollar, yöntemler, yorumlar getirmiş olan kimselerdir. İbadet eldiriler, dinin delillerini kullanırlar, kitap ve Sünnet'e bağlı gözükürler. Bidat elinin de kendi içerisinde samimi olan bidat ehli vardır bir de samimi olmayan bidat ehli vardır. Samimi olan bidat eline de samimi olmayan bidat eline de böyle bir ayrıma gitmek için sünnetin teberriye dair net çizgileri vardır. Ama sadece onların samimi olup olmamaları onların şahitlikleriyle alakalı bir durumdur. Mesela kendilerinden rivayet alınır mı? Şahitliklerine itibar edilir mi? Bu bununla alakalı değerlendirilecek bir şeydir. Yoksa onlara konulacak ile alakalı değil. Bidat sahibi ve bidat ehli yani e, biz Türkçe'de bunları birbirinin yerine kullanıyoruz bazen. Mübdedi ile sahibül bid'a farklı ele alınır. Mübdedi, bidatçı diye tercüme ettiğimiz mübdedi, bidati bilen yaptığı şeyin bidat bid olduğunu farkında olan, o yolu benimsemiş, yani selefin yoluna aykırı bir yol tutmuş, bu yolu benimsemiş, tuttuğu yolu helal saymış kimsedir. Sahibül bid'a ise farkında olmadan veyahut farkında olsa bile kastetmeden bidate düşen kimsedir. Bu yüzden mesela bizim ilim ehli olarak kendisinden istifade ettiğimiz alimlerin çoğunda bid'at olan bazı, unsurlar bulabiliriz. İbn-i Hacer'de vardır, de vardır, İbn-i vardır. Ve daha başkaları. Yani bu tip hataları, bidat denilebilecek hataları olmayan bir alim neredeyse bulamazsınız. Ama sahibül bid'a mübdediden farklıdır. Bu kasıt haricinde düşen kimsedir. Ve sahibül bid'a olan bir kimse, kendisinde bir takım ana bidatlar, mesela haricilik, mürciye, cebriye, kaderiye gibi e, temel sapmış fırkalar, temel itikadi sapık fırkaların e, ekollerine mensup olmadıkça e, sahibül bid'a olanın e, bu bid'atlerine göz yumulur. Bu alimlerden bahsediyoruz. Ta ki bu e, tek tek olan, itikadi olmayan, bu fırkalara mensup olmayan, bu bid'at sahibi olan alimlerin bu bid'atları toplanıp da bir yekün oluşturduğu zaman, yani onun menhecinde e, bir daha bir yol tuttuğunu gösterecek şekilde bir e, intiba vermediği sürece bunlara göz yumulur. Yani onlar işte mübdedilerle aynı konumda ele alınmazlar. Bunu şöyle e, ayrıştırabiliriz. Yani mübdediyle bir sahibül bida nasıl birbirinden ayrılır? Bunu nasıl ayrılabiliriz? Mübdedi olan kimse yol ve yöntem olarak, menhec olarak kendisine, Sünnetten ayrı, sahabenin e, menhecinden ayrı bir yöntem belirse, belirleyen, benimseyen kimsedir. Menheç benimseyen kimsedir. Mesela kitap ve sünnetin naslarını sahabenin anladığı gibi anlamak gerekmez der. Kur'an ve sünnet naslarını ben de muasır bir anlayışımla, kendi anlayışımla e, yorumlayabilirim der. Bunu menhec edinmiştir. Bu sebeple isim ve sıfatları mesela yorumlamışlardır. Böyle yorumlanması gerektiğini savunmuşlardır. Eş'ari ve maturidi fırkaları, ehl-i sünnete nispet edilir yani, bu bidat fırkaları, eş'ari ve maturidiler böyle yöntemler belirlediği için biz bunları bidat ehli fırkalar olarak tanımlıyoruz. Yani o menhece olarak bu yol tutmuş. Tamam sahabenin tuttuğu yol güzel, selametli ama bizimki de, bizim zamanımız böyle bir tevil yapmaya gerektiriyor diyor. Biz şimdi Allah'ın eli dersek, insanlar buradan işte malukna benzetir, bu sebeple biz buna kudret eli diyelim. Mesela bakın bu bir menheç belirlemedir kendisine. Nasları isim ve sıfatla ilgili veya başka konularla ilgili naslar da olabilir. Bunlar fıkhi yorumlar da olabilir. Böyle selefin menhecine muhalif bir menheç benimsemek, bu menheci insanlara da empoze etmek müftedinin ayrıldığı husustur. Sahibül Bida olan, aslen ehl olan alimlere gelince de bunlar kendilerine Kur'an ve sünnet naslarında nasıl geldiyse... Selef bunları nasıl alıp kabul ettiyse öyle inanmamız gerekir diyen, menheç olarak bunu benimseyen fakat bazı kısmi konularda buna isabet edemeyen kimselerdir. Mesela biz Şevkani'yi duymuşsunuzdur. Son dönemin alimlerinden yani bir 100 200 sene öncesi, bir iki asır öncesi ne kadar o zamanlardan bildiğimiz bir iki asırlık bir alim yani. Bu alim Biliriz ki işte sünnete ittiba konusunda son dönemlerde büyük hamleler yapmış, büyük çalışmalar yapmış, ıslahatlar yapmış eee müsteyyidallerden birisidir. Bu zat kendisine işte sahabenin yolunu yol edinmiş, menhec edinmiş bir kimsedir ama isim ve sıfatlarla ilgili bazı mevzularda selefe muhalefet etmiştir. Farkında olmayarak bir muhalefettir. Bu yoksa menheç olarak edinli bir yol değil bu. Elbani bu şekilde ele alabiliriz. İbn Hacer'i bu şekilde ele alabiliriz. Nevevi'yi bu şekilde ele alabiliriz. Muhammed bin Abdülrahim'i bu şekilde alabiliriz. Yani bunlar sadece isim ve sıfatlarla ilgili söylemiyoruz. Genel olarak el sünnet el cemaatin yani ümmetin selefinin üzerinde bulunduğu itikat esaslarına muhalif düştükleri yerlerde Menhec olarak muhalif düşmemiş ama cüzi meselelerde aykırı davranmış. Mesela şöyle düşünün. Bir adam, bir alim kıyasa karşıdır. Reddetmektedir ama bir yerde kıyasa düşmüş, kıyas yapmış olabilir. Mesela kıyasla hüküm vermiş olabilir. Bu kimsenin asıl menheci kıyası reddetmek üzere olduğunda, kıyası konumlandırdığı yeri bilmemiz açısından e, biz buna itibar ederiz. Onun menheci nedir? Biz buna bakarız. Yoksa bir yerde kıyas yapmış o ferdi atasıdır. Bu şunun gibidir. Bizler hepimiz mümin olarak, mümin olmakla emri olmuş kimseleriz. Yani teslim olmuş, Müslüman olduğumuzu ifade eden kimseler olarak biz Allah'ın ve Rasulü'nün günlerine teslim olduğumuzu söyleyen kimseleriz, Müslümanız demekle. Peki bizim her fiilimiz, her davranışımız bu sözümüzle muafık mıdır? Günaha düşmeyen bir Müslüman olabilir mi? Olamaz. İşte bizim bazı fiillerimiz temelde kabullendiğimiz bu La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah kelime-i şehadetine, Aykırı olabilmektedir. Ama buna biz e, kaslı olmayarak, işin temelinden olmayarak muhalefetlerde bulunabiliyoruz. Yani hataya düşebiliyoruz, günaha düşebiliyoruz. Bazıları vardır ki işte, bazı günahlar vardır ki, bu temeli sarsar, küfür olanlar. Mesela e, namazı terki bu bakımdan Allah Resulü Aleyhisselatü ayrı bir konumda bildirmiş bize. Namazı terk eden kâbr olur buyurmuştur. Namazı terk etmek en büyük günahtır. En büyük günahlardandır. Namazı terk de bir günahtır. İşte başka bir, mesela emri bir maruf, nehyen, nünkere, gücün yeterken, işte ona muvaffakken, yetkin varken böyle bir konumda terk etmen de bir günahtır. Ama ikisinin konumda değildir. Mesela bir yerde sen evladında bir günah görüyorsun ama ona göz yumuyorsun. Bu senin kelime-i şehadeteğine, şahitliğine ee, muhalif bir davranıştır. Ama namaz tepkibi değil. <gülüyor> Veya herhangi bir fıska düşme kelime-i şehadeteğine ters bir davranıştır esasında. Hangi günah olursa olsun, büyük ya da küçük. Çünkü Allah Azze ve Celle hevasını, ilah edileni gördün buyuruyor. Yani Kişi hevasına uyduğunda onu bir nevi ilah edinmiş olmaktadır. Ama bu mesela bir putperestliği kendisine menheç edinip, yol edinip, Allah'tan gayrına tapmayı mesela yol edinmiştir. Mesela tasavuçlarda görürüz veya Mekke'nin müşriklerinde görürüz bunu. Onlar bunu yol edinmişlerdir. Allah'tan gayrına da ibadet ediliri savunmaktadırlar. Böyle bir kimseyle yani Allah'tan gayrı ibadet edilir, savunan bir kimsenin şirkiyle günaha düşen bir kimsenin o günahı, hevasının yani ilah edilmesi aynı değildir. Hangi sebeple? Çünkü hevasını ilah edine aslında günah işleyerek. Günah işleyerek hevasını ilah edilmiş oluyor. Bu, bunu bilinçsiz bir şekilde, şuursuz bir şekilde işlemektedir. Yani bu Allah'tan gayrısına da tapılır. E, itikadıyla, böyle bir menheçle yapmamaktadır. Bu sebeple biz günah sahibini buradan ayrı tutuyoruz. Ama şirk ve bidat eline gelince, şirk ve bidat elini tuttuğu yolu benimsemiş, kabullenmiş, buna çağıran, e, bu menheç üzere hareket eden kimsedir. Yani yaptığı şeyi çirkinlik olarak görmez, bilakis ne yapar? Savunur. Günah sahibi ise yaptığı şeye uyarıldığında veya vicdanı kendisini sürekli uyardığında bunun kötülük olduğunu kabul eder. Demek ki bir şeyi kötülük olarak kabul edip yapmakla, onu kötülük görmeden yapmak arasında dağlar kadar fark vardır. Hatta şöyle özetleyelim, bir kimse içki içse, bunun günah olduğunu itiraf ederek bundan dolayı büyük bir günaha girdiğini itiraf ederek gitse bu kimseye biz günahkar diyoruz. Buna işte e, uygulanacak hecir, ve dera çok farklı bir e, noktadadır. Fakat içki içmese bile mesela Hanefiler, Ebu Hanife ve e, onun bu görüşünü savunanlar gibi. işte üzüm dışında <gülüyor> evde edilen içkilerin sarhoş etmeyecek miktarında içmekte sakınca yoktur. Adamların mezhepleri bu. Bunu helal saymışlardır. Bu kimse içmese bile bakın bu itikadlarından dolayı ne yapıyor? Şu içkiyi içip de bunun günahını itiraf edenden çok daha beter bir konumda oluyorlar. Çok daha kötü bir konumda oluyorlar. Bu sebeple bu ümmetin selefi Ebu Hanife'ye karşı çok şiddetli tavırlar uygularken bir içkiciye bir ayyaş veya fasık diyebileceğimiz kimseler bu denli tavırlar koymamışlardır. Kötülüğü kötülük olarak bilerek işleyen ile kötülüğün, kötülük vasfını kabul etmeyen kimse arasında fark görüldüğünden ötürü. İşte bidat evli dediğimiz veya nifak evli dediğimiz kimseler e, kötülük, kötülük olarak kabul etmeyen sınıfına giriyor. Bu esasında küfürdür. <gülüyor> Fakat bu sınıf insanlar Kendilerini İslam'a nispet ettikleri için münafıklarla e, benzer konumda yer alıyorlar. Ta ki e, İslam kadısı bunların aleyhinde hüccetikamesini uygular, tevbeye çağırır. Bunun neticesinde işte küfür hükmü, irdad hükmü verir veya vermez. E, o hukuki boyutu, icra boyutudur. Ama bizim aramızda, Müslümanların arasında... Böylesi kimseler kötülü, yani haramı helal kabul eden, helali haram kabul eden, itikad olarak böyle benimseyen kimseler e, nifak ehliyle aynı muameleyi görürler. Aslen nifak üzeredirler. Aslen küfür üzeredirler. Bir nevi şirk üzerindedirler. E, fakat kendilerini İslam'a nispet etmektedirler. Bu sebeple falsa gösterilecek tavır ile bidat eline gösterilecek tavır çok farklıdır. Tesbih çeken bir insan kendisine bu konudaki hutce ulaştırıldıktan sonra halen daha bunu daha uygun görüyor. Allah Resulü'nün asabının yolundansa sonrakiler uydurduğu kafirleri takliden ümmet arasına yerleştirdikleri bu çirkinliği güzel görerek Allah'ı zikretmek için kullanarak yapan ibadet formatında yapan bu kimsenin bu cürmü içki içenden, zina edenden veya daha başka şeylerden çok daha büyüktür. Adam ibadet ediyor görünüşte. O tevbe etmez. Yaptığı şeyden tevbe etmez. Ama içki içeriğinin tevbe etmesi e, gündemledir. Müminse, kalimde iman varsa o kimse tevbe eder. Tevbe etmese de Allah Azze ve Celle'nin o kimseyi bağışlayacağına dair vaadi vardır. Neden? Çünkü o şirk koşmuyor. İsyan ediyor belki ama şirk koşmuyor. Ama bidat ehli şirk üzeredir. Yoksa onların Allah'ın dinle meşru kılmadığı şeyleri kendilerine meşru kılan ortakları mı var? Ayetinin muhatabıdır bütün bidat sahipleri. Bunu demek ki bilinçli yaptığı zaman yani yaptığı şeyin kitaba sünnete aykırı olduğunu bile bile başka tercihler sebebiyle bunun meşru olduğuna itikad ettiğinden dolayı Allah'ın ve Rasulünün dışında helal ve haram tayin etmeye ibadeti meşru kılmaya bir merhaz, bir kaynak edinmiştir bu kimse. Menhece odur demek ki bunun. Bugün işte bidat ehlini biz bu sıfatla görürüz. Yani kendisine sünnet beyan ettirdikten sonra halen daha tutturduğu bidat yolunu işte bu da güzel bir yoldur. Hangi sebeple? Ya kendisinin hoş görmesi sebebiyledir veya kendisinden önce birilerinin ayak kayması sebebiyle bir alim fetva vermiştir onu. Ne yapmıştır? Kendisine Allah Resulüne rağmen dayanak edilmiştir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüne yani temelde bir aykırılık vardır. <gülüyor> tevhid daveti yanlış yapılıyor kardeşler. Yani gördüğüm kitaplarda Türkçe'ye tercüme edilen veya Türkiye'de yazılan çoğu kitaplarda tevhid daveti çok çok yanlış yapılıyor. Tevhid hep işte ulûhiyet tevhidi, rubûbiyet tevhidi, isim sıfat tevhidi buna hapsedilmiştir. Bunun altına çizerek söylüyoruz. Bunların çizdikleri bu tevhid daveti işte dökmanlarına göre iblis onların akidelerinin dışında kalmıyor. İblis Onların akide olarak muhalifleri değildir. Allah'a iman etmek üstünde Allah'ın işte istiva sıfatı, işte melekler, meleklere iman, kıyamet gününe iman, kadere iman, şuna iman, buna iman. İman esaslarını ortaya koyduğunuz zaman iblis bu akide çerçevesinin dışında kalmıyor. Böyle bir tevhid daveti sunulduğu zaman ne oluyor? Bir daha ehli pek çok kimse, hatta var. yani fısk işlemeyi menhece edilmiş kimseler de bu akideden aynı kalbın içerisine girebiliyor. Bakın, tevhid daveti ilk cümleyle, la ilahe cümlesine indirgenerek yapılıyor. Uluhiyet tevhid, ruhiyet tevhid, isim sıfat tevdi. Eksik olan nedir? İttiba tevhidi. İttiba olmazsa bunun e, bizim için bir ayrıcalığı Ayrıcılığı yoktur. İttiba tevhidi Muhammed'in Resulullah cümlesindedir. İttiba tevhidi önemsenmediği için bakın adam tevhid ehliyim diyor ama mezhepleri meşru görüyor. Hangi sebeple? İşte falan alimde filan alimde mezhep mensubuydu, o da işte mezheplere cevaz vermişti falan filan. Hep böyle gidiyor. İttiba tevhidi üzere olsaydı bu tevhid daveti yani ittiba önceliği. Olsaydı, bakın uluhiyet tevhidini ittiba tevhidine uğramadan anlayamazsınız. Doğru anlayamazsınız. Uluhiyet tevhidini ittiba tevhidine uğratmadan, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu menhecine uğratmadan ele aldığınızda tekbir sınıflar bu yüzden ortaya çıkmıştır. Veya mürce sınıflar bu yüzden ortaya çıkmıştır. Rububiyet tevhidi hakeza böyle. isim sıfat tevhidi aynı şekilde böyle. İttiba tevhidi dediğimiz şey, bu sınıfların, yani bu tevhid türlerinin hiçbirinden bağımsız ayrı bir sınıf değildir. Hepsi de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a beyan ettirilmesi gereken tevhid türleridir. Sünnete uğratılması, o çerçeve içerisinde, menheç içerisinde ele alınması gereken bir tevhiddir. Böyle olmayan tevhid, yani bahsettiğim tevhid en çok sünnet inkarcılarının işine yarayan bir tevhid anlayıştır. Bu sebeple Türkiye'de, mesela bu curcuna içerisinde sunulmaya çalışılan tevhid davetinde insanlar işte şeyler, Yaşar Nuri'nin selefi olduğunu zannettenler oldu. Geçmiş zamanlarda. Siz belki şahid olmadınız o zamanlara da. Niye? Çünkü Yaşar Nuri de tarikatlara karşı çıkıyor. kurafelere karşı çıkıyor. Benzerlik buluyor, ona meylediyor. Buna meyledenler sünnetin gerisi oldu. İşte Abdülaziz Baynır'ın kesine yakın buluyor. Mustafa İslamoğlu'nu e, bu kadar ifşa olmadan önce kendisine yakın bulan çok insan vardı. Söylemlerde bazı benzerliklerden dolayı. Sünnet inkarcılarıyla da benzeyen şeyler var. Şimdi mesela mevcut devlet başkanının etrafında sünnet inkarcısı insanlar var. E, bunların tevhide yönelik söylemleri olma aha bizden diye birileri hemen kuyruğuna e, yapışmaya çalışıyor. İttiba tevhidi geniş bir mevzudur. Selefi salihinin meneci üzere e, olmak demek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı nasıl açıkladıysa sözlü fiili veya takriri olarak nasıl beyan ettiyse e, bunların hepsi de demektir. Dolayısıyla bunun içerisinde e, itikadi, ameli diye bir ayrımda yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir şeyi emrettiği zaman adam muhalefet ediyor aklıyla muhalefet ediyor görüşüyle, re'iyle, hevasıyla muhalefet ediyor. Bu adam tekfir edilmiyor diye. Çünkü o e, işte itikadi meselelerde muhalefet etmedi. Allah'ın işte yukarıda oluşunu inkar etmedi. El sıfatını inkar etmedi. Şunu yapmadı, bunu yapmadı. Allah'a söylemedi, peygamberine söylemedi. Ne yaptı? Ha biz bunun tekfir edilmesi gerektiğinden söylemiyoruz. Fakat o fiil küfürdür. Allah ve رسول bir şeye hükmedecek. Sen başka bir şeyi tercih edeceksin. Bu küfürdür. Biz fiilden bahsediyoruz yoksa e, faillerin hükmünü vermekten değil. Bu sebeple bakın geçmişte e, Harun Reşid'in huzurunda dönemin kadısı Ebu Yusuf'un kabak yemeğinden dolayı bir adamın birisi, yani yemek esnasında adam birisi <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü kabak kabağı severmiş deyince bir diğeri de ben sevmem diyor kibirlenerek. Kadı Ebu Yusuf işte bunun idamına fetva veriyor, hükme diyor Hangi sebeple? İtikadın mesele mi, ibadetle alakalı mesele mi? Onunla da alakalı değil. İnsan kaba sevmek zorunda mıdır? Değildir. Ama burada kasıt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a muhalefet olduğu için e, böyle bir cezai uygunu görüyor. Yani e, ittiba meselesi bizim her hayatımızın her meselesini içerisine alan bir konudur. Bu sebeple Tevhid izah edilirken, tevhid açıklanırken bu ittiba tevhidi e, önemli bir şekilde altı çizilmesi gereken bir konudur. Yani e, Muhammedun Resulullah demek Allah'ın bize din kıldığı şeyleri bize beyan etme yetkisi sadece Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a aittir demektir. Helal Allah tarafından konulan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tarafından açıklanan bir haramı veya helali, değiştirecek, ondan farklı bir hüküm verecek unsur sadece ve sadece yine Allah ve rasuldür Ümmetin icma değildir. Fakirlerin iştahatları değildir. Kıyaslar değildir. Evet, bu sebeple tevhidin temelinde pek çok muhalefetler olmasına rağmen insanlar tevhidin olduğunu iddia edebilmektedir. Farklı farklı tevhid anlayışları ortaya konabilmektedir. İttibat evinde bağımsızdır bu. Vela ve bera da aynı şekilde akidenin ittibat evinde <gülüyor> bağımlı olarak ele alınmasını gerektiren bir şubesi. En önemli şubelerden biris. Bu vela ve bera'yı ittibat evini önemseyen Kimseler, bilen kimseler vurgular ancak. Çoğu kimsenin akide metinlerinden vela ve bera kavramı çıkmıştır. Çıkarılmıştır. Kasten çıkarılmıştır. Yani konmuştur da bu sadece kafirlerle olan vela ve bera buna indirgenmiştir. Bidat ehliyle olan vela ve bera'yı bilen kimse yoktur. Kasti olarak bundan cahilleştirilmiştir Müslümanlar. Kasti olarak bunun önü kapanmıştır. Bunun da en büyük hizmetkarlar ihvanı müslimin müslümin düşüncesidir. Onlar işte vahdet kuru kuru bir vahdet söylemleriyle yani ümmet bir olsun ama neyin üzerinde bir olsun? Hangi esaslar üzerinde bir olsun? Buna dikkat etmeksizin kuru kuru bir toplanma, kalabalıklaşma şey üzerinde yani bütün Müslümanlar, Müslüman diyen herkes bir olsun şeklinde bir davet sunarlar. Bu da ümmeti daha da içinde çıkılmaz hallere sokar. Çünkü bizim bildiğimiz bir şey var ki Allah Azze ve Celle'din bize yardımı olmazsa şayet biz hiçbir şeyiz. Ne kadar kalabalık olursak olalım. Eğer Allah Azze ve Celle'nin yardımında alırsak, istersek tek başımıza olalım. Biz kainata meydan okuruz. Bu sebeple asıl güç unsuru bilirsek. Bizim işte dünyevi bir takım silahları, güç unsurlarını, imkanları, donanımları elde etmek için işte bizim akidemizden olmayan kimselerle bir araya gemme, toplanma, işte güç birliği yapma gibi böyle bir gayemizin olmadığını da anlarız. Bizim güç unsurumuz sahabenin güç unsuru neyse odur. Onlar neyle? Bütün imkansızlıklara rağmen kendilerinden kat kat üstün olan düşmanları dize getirdilerse biz o güç unsurunun peşindeyiz. O da Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle'nin yardımıdır. Biz Allah'ın razı olmadığı akide ve amellerle, amelleri benimsemiş kimselerle, yani bir daha değil dediğimiz kimselerle güç birliğine kalkışırsak, bu Allah'ın istemediği bir birliktir. Bu vahdet, böyle bir vahdet, batın üzerindeki vahdet olur o zaman. Hak ile batının karıştığı bir kalabalık olur. Allah safi, bir şekilde kendisini tevhid etmeye bizi bize Bizden istenen budur yani. Eğer bu sağlanırsa e, o zaman Allah Azze ve Celle'nin yardımını alabiliriz. Allah'ın yardımını almadığımız sürece de biz insanlarla aramız iyi olsun, kötü olsun. Bunun hiçbir e, kıymeti yoktur. Allah'ın bize rahmet etmesi, yardım etmesi nusretini, desteğini bize vermesini sağlayacak unsurların peşinde olmamız gerekiyor. Bu sebeple akidemizi iyi bilmemiz, neyi, nerede, nasıl amel edeceğimizde iyi öğrenmemiz gerekiyor. Vela ve da bunun temel taşlarından birisi. Yani akide birliğinin hangi akide üzerinde toplanmamız gerektiğini koruma altına alan bunun sınırlarını çizen vela ve bera akidesidir. Vela ve akidesi derken sadece Yahudilerle, Hristiyanlarla, kitapsız kafirlerle olan Ayrışmamızdan bahsetmiyoruz tabii ki de el sünnetim bahsettiği ister akidevi ister ameli bidatler olsun bidat sahiplerinden de e, uzaklaşmayı yani bidat da ısrar ediyorsa ondan uzaklaşmayı ayrışmayı gerektiren bir velave beratır. Yani bu bizim e, kendi inisiyatiflerimizle belirlediğimiz bir dostluk değil. Bize kalsa yani bize veresin. Biz hoşumuza gidenleri, anlaştığımız kimseleri Kendimize kardeş ediniz, onlarla bir araya gelmeye çalışırız. Biz buna çalışırız. Ama Allah'ın bizden istediği şeylerde bazen uyuşamadığın, anlaşamadığın, kafanın uymadığı kimselerle de, yani başka konularda, başka tercihlerle uymadığı kimselerle de bir araya gelmen, uyduğu bazı kimselerden de ayrışmanı gerektiriyor. Hangi sebeple? Biz hangi sebeple bir araya geliyoruz? Bizi bir araya getiren şey ne? Evet. Bu unsurlar sürekli sorgulamamız gerekiyor. Yani kendi nefsimizde sorgulamamız gerekiyor. Biz hangi sebeple birbirimizi seviyoruz? Hangi sebeple birbirimize destek olmalıyız? Nerede destek olmalıyız? Nerede destek olmamalıyız? Nerede tamamen bir hecir uygulanması gerekiyor? Nerede tamamen değil de aşamalı bir hecir, kısmi bir hecir uygulanması gerekiyor. Kitapta kalbi vela ve Bera diye bir başlık var. Ee, sonraki bölümde bu konuyla devam edeceğiz sonraki derste. Sonra da selefin ittibağı bunlar gelecek. Ee, yavaş yavaş bunları işlemeye çalışacağız inşallah. ve eshedilne ilahin ve